18. işaret resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük ve ebedi ve yüzer delailini i cami ve kırk ile icazı ispat edilmiş bir mucizesi dahi, Kur'an-ı Hakîm'dir. İşte şu mucize-i Ekber'in beyanına dair 25. söz, takriben 150 sayfede kırk vecih icazını icmalen beyan ve ispat etmiştir. Öyle ise şu mahzeni mucizat olan mucize-i azamı o söze havale ederek, yalnız iki-üç nükteyi beyan edeceğiz. 1. Nükte Eğer denilse, icazı Kur'an belagattadır. Halbuki, umum tabakatın hakları var ki, icazında hisseleri bulunsun. Halbuki belagattaki icazı, binde ancak bir muhakkik alim anlayabilir. el cevap, Kur'an-ı her tabakaya karşı bir nevi icazı vardır ve bir tarzda icazının vücudunu ihsas eder. Mesela ehli belagat ve fesahat tabakasına karşı Harikulade belagattaki icazını gösterir. Ve ehli şiir ve hitabet tabakasına karşı garip, güzel, yüksek üslubu bediinin icazını gösterir. O üslub herkesin hoşuna gittiği halde kimse taklit edemiyor. Mürur zaman o üslubu ihtiyarlatmıyor, daima genç ve tazedir. Öyle muntazam bir nesir ve mensur bir nazımdır ki hem ali hem tatlıdır. Hem kahinler ve gayipten haber verenler tabakasına karşı harikulade ihbarat-ı gaybiyedeki icazını gösterir. Ve ehli tarih ve hadisat-ı alem uleması tabakasına karşı Kur'an'daki ihbarat ve hadisat-ı ümemi salife ve ahval ve vakiat-ı istikbaliyye ve berzahiyye ve uhrebiyedeki icazını gösterir ve ictimaiyyatı beşeriye uleması ve ehli siyaset tabakasına karşı Kur'an'ın desâtiri kutsiyesindeki icazını gösterir. Evet, o Kur'an'dan çıkan şeriat-ı kübra o sırrı icazı gösterir. Hem marif-i ilahiye ve hakayık kevniye kevniyede tevakkul eden tabakaya karşı Kur'an'daki hakayık-ı -i, i ilahiyedeki icazı gösterir veya icazın vücudunu ihsas eder. Ve ehli tarikat ve velayete karşı Kur'an bir deniz gibi daima temevvüçte olan âyâtının esrarındaki icazını gösterir ve hakeza. Kırk tabakadan her tabakaya karşı bir pencere açar, icazını gösterir. Hatta yalnız kulağı bulunan ve bir derece mana fehmeden avam tabakasına karşı Kur'an'ın okunmasıyla başka kitaplara benzemediğini kulak sahibi tasdik eder ve o âmi der ki, ya bu Kur'an bütün dinlediğimiz kitapların aşağısındadır, bu ise hiçbir düşman dahi diyemez ve hem yüz derece muhaldir, öyle ise bütün işitilen kitapların fevkindedir, öyle ise mu'cizedir. İşte bu kulaklı aminin fehmettiği icazı, ona yardım için bir derece izah edeceğiz, şöyle ki. Kur'an-ı Mu'cizül Beyan meydana çıktığı vakit, bütün aleme meydan okudu, ve insanlarda iki şiddetli his uyandırdı. Birisi, dostlarında hissi taklidi yani sevgili Kur'an'ın üslubuna karşı benzemeklik arzusu ve onun gibi konuşmak hissi. İkincisi, düşmanlarda bir hissi tenkit ve muaraza yani Kur'an üslubuna mukabele etmekle davai icazı kırmak hissi. İşte bu iki hissi şiddet ile milyonlar arabi kitaplar yazılmışlar meydandadır. Şimdi bütün bu kitapların en belileri, en fasihleri Kur'an'la beraber okunduğu vakit, her kim dinlese, katiyen diyecek ki, Kur'an bunların hiçbirisine benzemiyor. Demek Kur'an, umum bu kitapların derecesinde değildir. Öyle ise, herhalde ya Kur'an umumunun altında olacak, o ise yüz derece muhal olmakla beraber, hiç kimse, hatta şeytan bile olsa diyemez. Haşiye, Yirmi altıncı mektubun ehemmiyetli birinci mebhası, şu cümlenin haşiyesi ve izahıdır. Öyle ise, Kur'an-ı Beyan, yazılan umum kitapların fevkindedir. Hatta manayı da fehmetmeyen cahil âmi tabakaya karşı da, Kur'an-ı Hakîm, usandırmamak suretiyle icazını gösterir. Evet, o âmi, cahil adam der ki, en güzel, en meşhur bir beyti iki-üç defa işitsem, bana usanç veriyor. Şu Kur'an ise hiç usandırmıyor, gittikçe daha ziyade dinlemesi hoşuma gidiyor. Öyle ise bu insan sözü değildir. Hem hıfza çalışan çocukların tabakasına karşı dahi, kuran hakim, Hakîm, o nazik, zayıf, basit ve bir sayfe kitabı hıfzında tutamayan o çocukların küçük kafalarında, o büyük Kur'an ve çok yerlerinde iltibas ve müşeveşiyete sebebiyet veren birbirine benzeyen ayetlerin ve cümlelerin teşâbuhî ile beraber, kemal-i kolaylıkla o çocukların hafızalarında yerleşmesi suretinde icazını onlara dahi gösterir. Hatta az sözden ve gürültüden müteessir olan hastalara ve sekeratta olanlara karşı, Kur'an'ın zemzemesi ve sadası, zemzem suyu gibi onlara hoş ve tatlı geldiği cihetle, bir nevi icazını onlara da ihsas eder. Elhasıl, kırk muhtelif tabakata ve ayrı ayrı insanlara, kırk vecihle Kur'an-ı Hakîm, icazını gösterir veya icazının vücudunu ihsas eder. Kimseyi mahrum bırakmaz, hatta yalnız gözü bulunan, haşiye bir, Yalnız gözü bulunan, kulaksız, kalpsiz tabakasına karşı vecih icazı burada gayet mücmel ve muhtasar ve nakız kalmıştır. Fakat bu vecih icazı 29. ve 30. mektuplarda gayet parlak ve nurani ve zahir ve bahir gösterilmiştir. Hatta körler de görebilir. O vecih icazı gösterecek bir Kur'an yazdırdık. İnşallah tabedilecek herkes de o güzel vecih görecektir. Haşiyecik. 30. mektup pek parlak tasavvur ve niyet edilmişti fakat yerini başkasına işaretül icaza verdi kendisi meydana çıkmadı. Kulaksız, kalpsiz, ilimsiz tabakasına karşı da Kur'an'ın bir nevi alameti icazı vardır. Şöyle ki hafız Osman hattıyla ve basmasıyla olan Kur'an mucizül beyanın yazılan kelimeleri birbirine bakıyor. Mesela sure-i keyf'te ve uhum kelbuhum kelimesi altında yapraklar delinse, sure i Fatir'daki qatmîr kelimesi az bir inhirafla görünecek ve o kelbin ismi de anlaşılacak. Ve sure i Yasinde iki defa muhtarun birbiri üstüne ve Safa'daki muhtariin ve muhtarun hem birbirine hem onlara bakıyor. Biri delinse ötekiler az bir inhirafla görünecek. Mesela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 Kırmızı kalemle yazılan bir Kur'an'ı ben gördüm. Şu vaziyet dahi bir nevi mucizenin emaresidir, o vakit dedim. Daha sonra baktım ki Kur'an'ın müteaddit yapraklar arkasında birbirine bakar çok cümleleri var ki manidar bir surette birbirine bakar. İşte tertibi Kur'an irşadı nebevi ile münteşir ve matbu Kur'anlarda ilham-ı ilahi ile olduğundan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 Lafzullah pek bedi bir tarzda tekrar edilmiş. Aile ben ya beş ya altı ya yedi ya sekiz ya dokuz ya on bir adet tekrar ile beraber bir yaprağın iki yüzünde ve karşı karşıya gelen sayfede güzel ve manidar bir münasebeti adediye gösterir. Haşiye 1 Hem ehli zikir ve münacaata karşı.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 Hatta münacatın en latifi ve en ciddisi ve en ulvi nazımlı ve Mısır'ın kahtu galasının sebebi refi olan İmam-ı Şafi'nin meşhur bir münacatını çok defa okuyordum. Gördüm ki nazımlı kafiyeli olduğu için münacatın ulvi ciddiyetini ihlal eder. 8-9 senedir verdimdir. Hakiki ciddiyeti ondaki kafiye ve nazımla birleştiremedim. Ondan anladım ki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 İsmi Azama mazhar olan Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın pek büyük ve pek parlak derece-i imanını ifade ediyor. Hem mukaddes bir harita gibi alemi ahiretin ve alemi rububiyetin yüksek hakikatlarını beyan eden, gayet büyük ve geniş ve ali olan hak dinin mertebey-i ulviyesini fıtri bir tarzda ifade ediyor, ders veriyor. Hem hâlik-i umum mevcudatın Rabbi ciyetinde hatsiz izzet ve haşmetiyle hitabını ifade ediyor. Elbette bu suretteki ifadeyi Furkan'a ve bu tarzdaki beyanı Kur'an'a karşı, قُلْ لَئِنِ اِجْتَمَعَةِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ Sırrıyla, bütün ukul-u ittihad etse, bir tek akıl olsa dahi karşısına çıkamaz. Muaraza edemez. Eyne's-sere min'es-sureyya çünkü şu üç esas noktayı nazarında katiyen kabili taklit değildir ve tanzir edilmez. Haşiye 3. Kur'an-ı Hakîm'in umum sayfeleri ahirinde ayet tamam oluyor. Güzel bir kafiye ile nihayeti hitam buluyor. Bunun sırrı şudur ki en büyük ayet olan müdayene ayeti sayfeler için, sure-i ve Kevser satırlar için bir vahidi kıyasi ittiaz edildiğinden Kur'an-ı Hakimin bu güzel meziyeti ve icaz alameti görülüyor. Haşiye 4. Bu makamın bu mebahasında gayet ehemmiyetli ve haşmetli ve büyük ve Risale-i Nur'un muvaffakiyeti noktasında gayet zinetli ve sevimli ve müşevvik kerametin pek az ve cüz'i vaziyet ve kısacık numunelerine ve küçücük emarelerine acelelik belasıyla iktifa edilmiş. Halbuki o büyük hakikat ve o sevimli keramet ise tevafuk namı ile beş altı 6 neviileri ile Risale-i Nur'un bir silsile-i kerametini ve Kur'an'ın göze görünen bir nevi icazının lemaatını ve rumuzatı gaybiyenin bir menba'ı işaretatını teşkil ediyor. Sonradan Kur'an'da lafzullah'ın tevafukundan çıkan bir lemay-i icazı gösteren yıldız ile bir Kur'an yazdırıldı. Hem Rumuzatı Semaniye namındaki 8 küçük risaleler Hurufat-ı Kur'aniyenin tevafukatından çıkan münasebet-i latife ve işaret-i gaybiyelerinin beyanında telif edildi. Hem Risale-i Nuru tevafuk sırrı ile tasdik ve takdir ve tahsin eden Kerameti Gavsiye ve üç Kerameti Aleviye ve İşarat-ı Kur'aniye namındaki beş adet risaleler yazıldı. Demek Mucizatu Ahmediyenin telifinde o büyük hakikat icmalen hissedilmiş. Fakat ma tesef müellif yalnız bir tırnağını görüp göstermiş, daha arkasına bakmayarak koşup gitmiş. İkinci nükte. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın zamanında sihrin revacı olduğundan, mühim mucizatı ona benzer bir tarzda geldiği ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ın zamanında ilmi tıp revaçta olduğundan, mucizatının galibi o cinsten geldiği gibi Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın dahi zamanında Ceziretü'l-Arab'da, en ziyade revaçta dört şey idi. Birincisi, belagat ve fesahat. İkincisi, şiir ve hitabet. Üçüncüsü, kâhinlik ve gayipten haber vermek. Dördüncüsü, hadisat-ı maziyeyi ve vakıat-ı kevniyeyi bilmek idi. İşte Kur'an-ı Mucizül Beyan geldiği zaman, bu dört nevi malumat sahiplerine karşı meydan okudu. Başta ehl-i belagata birden diz çöktürdü. Hayretle Kur'an'ı dinlediler. İkincisi, ehl-i şiir ve hitabet, yani muntazam nutuk okuyan ve güzel şiir söyleyenlere karşı öyle bir hayret verdi ki, parmaklarını ısırttı. Altun ile yazılan en güzel şiirlerini ve Kabe duvarlarına medarı iftihar için asılan meşhur muallekat-ı sebalarını indirtti, kıymetten düşürdü. Hem gayipten haber veren kahinleri ve sahirleri susturdu. Onların gaybi haberlerini onlara unutturdu. Cinnilerini tard ettirdi. Kahinliğe hatime çektirdi. Hem ümem-i salifenin vekaiine ve hadisat âlemin ahvaline vakıf olanları hurafattan ve yalandan kurtarıp hakiki hadisat-ı maziyeyi ve nurlu olan vekâi âlemi onlara ders verdi. İşte bu dört tabaka Kur'an'a karşı kemale hayret ve hürmetle onun önüne diz çökerek şakirt oldular. Hiç birisi hiçbir vakit bir tek sureyle muarazaya kalkışamadılar. Eğer denilse nasıl biliyoruz ki kimse muaraza edemedi ve muaraza kabil değil? El cevab eğer muaraza mümkün olsaydı her halde teşebbüs edilecekti. Çünkü muarazaya ihtiyaç şiddet idi. Zira dinleri, malları, canları iyalleri tehlikeye düşüyor. Muaraza edilseydi, kurtulurlardı. Eğer muaraza mümkün olsaydı, herhalde muaraza edecektiler. Eğer muaraza edilseydi, muaraza taraftarları kâfirler, münafıklar çok, hem pek çok olduğundan, herhalde muarazaya taraftar çıkıp iltizam ederek, herkese neşredeceklerdi. Nasıl ki İslamiyet'in aleyhinde her şeyi neşretmişler, eğer neşretseydiler, ve muaraza olsaydı, herhalde tarihlere, kitaplara şaşalı bir surette geçecekti. İşte meydanda bütün tarihler, kitaplar, hiçbirisinde Müseylime-i Kezzab'ın birkaç fıkrasından başka yoktur. Halbuki Kur'an-ı Hakîm, yirmi sene mütemadiyen damarlara dokunduracak ve inadı tahrik edecek bir tarzda meydan okudu ve der idi ki, şu Kur'an'ın Muhammedül Emin gibi bir ümmiden nazirini yapınız ve gösteriniz. Haydi, bunu yapamıyorsunuz. O zat ümmi olmasın, gayet alim ve kâtip olsun. Haydi bunu da getiremiyorsunuz. Bir tek zatı olmasın, bütün alimleriniz, belileriniz toplansın, birbirine yardım etsin. Hatta güvendiğiniz aliheleriniz size yardım etsin. Haydi bununla da yapamayacaksınız.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 Yalnız nazmına ve belagatına nazire olsun getiriniz. Haydi bunu da yapamıyorsunuz. Bir tek suresinin nazirini getiriniz. Haydi sure uzun olmasın, kısa bir sure olsun, nazirini getiriniz. Yoksa din, can, mal, iyeleriniz dünyada da ahirette de tehlikeye düşecektir. İşte 8 tabakada İlzam suretinde Kur'an-ı Hakim 23 senede değil, belki 1300 senede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 Kur'an'ın bir tek suresine nazire yapıp, Kur'an'ın hücumundan kurtulmasını temin ederek, kısa ve kolay yolu terk edip, can, mal, iyalini tehlikeye atıp, en müşkilatlı yola sülük eder mi? Elhasıl, meşhur cahızın dediği gibi, muarazayı bir huruf mümkün olmadı, muharebeyi bir süyufa mecbur oldular. Eğer denilse, bazı muhakkik ulema demişler ki, Kur'an'ın bir suresine değil, bir tek ayetine, hatta bir tek cümlesine, hatta bir tek kelimesine muaraza edilmez ve edilmemiş. Bu sözler mübalağa görünüyor ve akıl kabul etmiyor. Çünkü beşerin sözlerinde Kur'an cümlelerine benzeyen çok cümleler var. Bu sözün sırrı hikmeti nedir? El cevap İcazı Kur'an'da iki mezhep var. Mezhebi ekser ve racih odur ki Kur'an'daki letaif-i belagat ve mezayiyi meani kudreti beşerin fevkindedir. İkinci mercuh mezhep odur ki Kur'an'ın bir suresine muaraza kudreti beşer dahilindedir. Fakat Cenab-ı Hak mucize-i Aleyhisselatu ve Selam olarak men etmiş. Nasıl ki bir adam ayağa kalkabilir fakat esere mucize olarak bir nebi dese ki sen kalkamayacaksın o da kalkamazsa mucize olur. Şu mezhebi mercuha sarfe mezhebi denilir. Yani Cenabı Hak cin ve insi men etmiş ki Kur'an'ın bir suresine mukabele edemesinler. Eğer menetmeseydi cin ve ins bir suresine mukabele ederdi. İşte şu mezhebe göre bir kelimesine de muaraza edilmez diyen ulemanın sözleri hakikattir. Çünkü madem Cenabı Hak icaz için onları men etmiş, muarazaya ağızlarını açamazlar. Ağızlarını açsalar da izni ilahi olmazsa kelimeyi çıkaramazlar. Amma mezhebi raci ve ekser olan mezhebi evvele göre dahi o ulemanın beyan ettiği fikrin şöyle bir ince vecihi vardır ki Kur'an-ı Hakimin cümleleri, kelimeleri birbirine bakar. Bazı olur bir kelime 10 yere bakar. Onda 10 on nükte-i belagat, 10 münasebet bulunuyor. Nasıl ki işaretül icaz namındaki tefsirde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 insanın başındaki göz bebeğini yerinde yerleştirmek bütün cesedin münasebatını ve vezaayıfi acibesini ve gözün o vezaife karşı vaziyetini bilmekle oluyor. Öyle de ehli hakikatın çok ileri giden bir kısmı Kur'an'ın kelimatında pek çok münasebatı ve sair ayetlerdeki cümlelere bakan vücuhları alakaları göstermişler. Hususan ulemayı ilmi huruf daha ileri gidip, bir harfi Kur'an'da bir sayfe kadar esrarı ehline beyan ederek ispat etmişler. Hem madem halikülli şeyin kelamıdır, her bir kelimesi kalp ve çekirdek hükmüne geçebilir. Etrafında esrardan müteşekkil bir cesedi maneviye, kalp ve bir şeceri maneviyeye çekirdek hükmüne geçebilir. İşte insanın sözlerinde Kur'an'ın kelimeleri gibi kelimeler belki cümleler, ayetler bulunabilir. Fakat Kur'an'da çok münasebat gözetilerek, bir tarz ile yerleştirildiği yerde, bir ilmi muhit lazım ki öyle yerli yerine yerleşsin.